Hocam öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyisiniz inşallah. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Rabbim iyilikler versin. Cümlenin İlk cümlenin. sorumuzla programımıza başlıyoruz hocam. Abdesti olmayan kişi ezberden Kur'an <gülüyor> okuyabilir mi? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve sallallahu te'ala aleyhi ve sellem ve ba'du. Abdesi olmayan bir kimse Kur'an-ı Kerim'e dokunamaz. Ancak ezbere Kur'an-ı Kerim okumasında herhangi bir mahsur lazım gelmez. Evet. Ancak abdest eğer usul abdesi ise yani boy abdesi yok ise bu kimse Kur'an-ı Kerim'e dokunamayacağı gibi okuması da yasaktır. Evet. Okuması da caiz değildir. Velev ezberden olsa bile. Evet. E, o yüzden sualdeki ifade eğer gerçekten abdest ise yani vudu diye tabir ettiğimiz hadese eskar ise bu kimsenin Kur'an-ı Kerim'e temas etmesi, dokunması yasaktır. Ama ezberinden veya bakarak Kur'an-ı Kerim okumasında herhangi bir mahsur lazım gelmeyecektir. Evet hocam. Şimdi gusul abdestinde besmele-i şerif çekiliyor hocam başta mesela gusüle giderken. Ee, orada hani besmele de bir ayet niteliğinde olduğu için ona bir herhangi bir sıkıntı Şöyle olmuyor değil mi? Yani diyorsunuz ki bir insan gusül abdesti almadan önce besmele çekiyor evet. e, Veyahut da abdest alırken bazı duaları hı hı. okuyabiliyor e, Besmele ise özellikle Kur'an-ı Kerim'den bir kısımdır ki Nemir Suresi'nde evet. e, Ayettir ki diğer besmeleler hakkında ne kadar ihtilaf olsa da Tercih edilen görüşe göre Kur'an-ı Kerim'den bir ayettir evet. Nemi Suresi ittifakla ayettir zaten Nemir Suresi'ndeki e, Peki cunup olan bir kimsenin böyle, böyle bir ayet okuması zarar vermez mi? Hı hı. Ki buna dair aslında biz detaylı bir bilgi vermiş idik. Demiştik ki adette olan bir bayan veya cunup olan bir kimse Kur'an-ı Kerim ayetini Kur'an ayeti olarak okuması yasaktır. Evet. Ancak dua niteliğinde olan, dua mahiyetinde olan ve dua niyetiyle okuyacak olursa evet. ki bunlar da belli ayetlerdir. Bunları okumasında herhangi bir mahsur lazım gelmeyecektir. Evet. Bu kişi de besmeleyi Kur'an ayeti olarak değil de bir işe başlamadan önce besmele çekilmesinin sünnet olması hasebiyle okuyacak olursa yani bir nevi dua şeklinde okuyacak olursa evet. bu Kur'an okumuş şeklinde değerlendirilemeyeceğinden dolayı bunun besmele çekmesinde herhangi bir mahsur lazım gelmeyecektir evet. sadece yıkanma ile alakalı değil husus kadınların bu halleri muayyen günleri oluşuyor. Ayda bir veya iki hı hı. ayda bir. Bu kişi yine muntazam olarak yapacağı işlerde besmele çekmesinde bir mahsul lazım gelmez. Evet. Hatta çekmesi teşvik edilecektir. Hı hı. Çünkü Kur'an ayeti niyetiyle değil, dua niyetiyle dua bunu niyetiyle. okuduğundan dolayı da bu zarar vermeyecektir. Evet hocam. Bir başka sorumuz. Hocam ben genelde sabah namazlarına kalkamıyorum. Telefonun saatinde kuruyorum ama uykum çok ağır. Sabah namazını 8-9 gibi gecikmiş olarak niyet ederek kılıyorum. Diğer vakitleri zamanında kılıyorum. Ben 5 vakit namaz kılmış oluyor muyum? 15 yıllık kaza namazı borcum var. 4-5 aydır namaz kılmaya başladım. Rabbim devamı nasip etsin inşallah. Önceleri her namazı sünnetleriyle kılıp her namazdan sonra o vaktin kazasını kılıyordum ama son zamanlarda namazların sünnetlerini kılmayıp onun yerine kaza namazına niyet ediyorum. Uygun mudur diye sormuşlar. Sual eden kardeşimizin iki sorusu var evet. anladığımız hmm. kadarıyla. Birinci suali e, sabah namazının vakti çıktıktan sonra kılıyorum. E, bu namazı kılmış oluyor muyum diyor. Sabah namazının vakti e, tulul fecir dediğimiz fecirin doğumu yani imsak vaktinin kesimi e, ta ki güneşin doğumuna kadar olan vakit evet. dilimidir. Bu zaman zarfında sabah namazı kılınırsa bu edadır. Bu zaman çıktıktan sonra namaz kılınacak olursa bu ise kazadır. Evet. Ee, ancak bir kimse eda edemeyecek olsa yani kaldığından dolayı veya unuttuğundan dolayı veya başka bir nedenden dolayı eda edemeyecek olsa da e, bu vakit çıksa Kazaya kalması durumunda bu adam bu namazı kaza ederek de bu sorumluluktan kurtarmış olur. Evet. Ancak namazını kazaya bırakmasından dolayı bir mesuliyeti var mı? Eğer burada bir kasıt varsa, bir kusur varsa evet. yani imkanı olduğu halde bu imkanı değerlendirmediğinden dolayı bu şekilde namazı kazaya bırakmışsa tabii ki kusurlu olacaktır. Bu manada bir günah işlemiş olacaktır. Evet. Her ne kadar namazın kazasını yapmış olsa bile. Ancak elinde olmayan imkanlardan dolayı bu namazı kazaya kalmışsa işte uyuya uyuyakaldı, uyanamadı. Evet. Ama saati, telefonu vesaire her şeyi ayarladığı halde e, çok yorgun kaldığından dolayı uyanamadı. Ama tabii bunun öncesinde şunlara da dikkat etmek gerekir. Biliyorsunuz ki geç saatte yattığınız zaman kalkamayacaksınız. Evet. E, bu gibi şeyleri de göz ardı etmemek gerekir. O yüzden e, ta ki yatış saatinden... E, yatmadan önceki yiyeceklerin de e, kişiye etkisi vardır. Hı hı. Yani uykusunun hafif olup olmaması ile alakalı ağırlık yapıp yapmaması ile alakalı bütün bu şartlara riayet ederek kişi e, yatacak olsa ve yine de kalkamayacak olursa bu artık onun elinde olan bir şey olmadığından dolayı burada bir mesuliyeti olmayacak. Ama kalktığında ise sabah namazını kaza olarak kılması gerekir. Evet. Dolayısıyla beş vakit namazını kılıyor muyum diye sual ediyorsa ettiğinde bu kişi namazlarını kılmış olur. Hı hı. E, yeter ki kazayı bırakmasında kendi kusur olmasın. Evet. Ee, gelelim ikinci sualine. İkinci sualde de diyor ki benim kaza namazlarım var. Daha önceden e, sünnetleri kılıyor idim. Her namazın sünnetlerini evet. kılıyordum. Ve her namazın arkasında da kaza namazımı kılıyordum. Ama şimdi e, bu sünnetleri kılma yerine sadece mı kılsam evet. olur mu? Veya böyle yapıyorum diyor. Buna dair son dönem asrımızın büyük alimlerinden, fakihlerinden Ömer Nasuhu Binmen Hazretlerinin halinde buna dair çok güzel bir malumat var İlmihal adlı eserinde. Evet. Orada diyor ki namaz bahsinin sonlarında kaza bölümünde olması gerekir. Yüz küsürüncü madde olsa gerek tam hatırlamıyorum ama orada şöyle bir ifade kullanıyor. E, kişinin nafile namazlarla meşgul olmasındansa kaza namazlarla meşgul olması şüphesiz en güzel olanıdır. Çünkü kaza namazı borçtur, nafile evet. namazı ise borç değildir. Borcu olan bir kimsenin e, borcu olmayan şeylerle meşgul olması tabii ki doğru değil. Ancak e, namazların öncesinde ve sonrasında bulunan sünnetler gerek müekkez sünnet olsun gerek gayrimüekkez hı hı. sünnet olsun bu kuraldan istisna edilmiştir. Yani bir kişi kazası olduğu halde kazasıyla meşgul olma yerine bu sünnetleri terk etmesi güzel görülmemiş. Hmm. Aksine bu sünnetleri kılması gerekli olduğu evet. söylenmiştir. Ee, yine Ömer Nasuhu Bilmen buna dair farklı rivayetler olsa da farklı fetvalar olsa da bu fetvaların doğru olmadığını söylemekte yine hmm. ilm halinde. Ee, ve gerekçe olarak da birkaç gerekçe sayıyor. Bunlardan bir tanesi de e, bu sünnetlerin belli vakitleri vardır. Evet. Oysa namazı zaten kazayı bıraktığından dolayı bunun belli bir vakti yoktur. Hı. Yani kişi ömrünün her neresinde bu namazı kaza ederse bu namazı kılmış olacaktır. Hı. Oysa e, müekked veya gayrimüekked namazların öncesinde ve sonrasında bulunan sünnetler ise belli vakitleri vardır. O vakit Hı. kaçtığı Hı. zaman bir daha o namazın telafisi mümkün olmayacak. Evet. Hatta evvabin namazı gibi, kuşluk namazı gibi yani hakkında nasıl olan, hakkında eser olan e, nafile namazlar da bu kabilden olduğunu ifade Hı -hı. ediyor. Yani bunları dahi kişinin kılması gerekir. E, bir de e, kişi zaten namazını kazaya bırakmakla bir hata işlemiş, bir günah işlemiş. Evet. Bu kimse bu günahını bertaraf edebilme adına son derece ibadetlere sarılması gerekirken, Hı -hı. Bunun yanı sıra ki özellikle sünnetler farzların tamamlayıcısıdır. Evet. Sünnetler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaatine nail olmaya vesiledir. Hı hı. Bütün bunları yanı sıra bunları bırakarak hem bir günah içindesin hem de böyle bir istifade imkanı varken bunlardan da yüz çevirmesinin doğru olmayacağı söylenmiş. İşte vakit müsait değil. E, ya ikisinden birini kılacağım dolayısıyla ben nafile kılmaktansa kaza kılıyorum diye böyle bir bahane bulanların ise e, insaflı davranmadığını çünkü bu kıymetli vakitleri birçok fuzuli yerlerde tüketildiği halde e, namaz gibi önemli olan bir meselede e, ben işte ikisinden birini kılacağım şeklinde kendi kendine vakti daraltmaların uygun olmayacağı insaflı olmalarının gerekli olduğu yine ifade edilmiştir. Evet. O yüzden diyoruz ki kazası olan kimse e, öncelikle şöyle bir niyette bulunacak. Ben bütün kazalarımı Allah'ın izniyle ölmeden bitireceğim. Evet. E, ve bu niyetini de bir nevi amele dökebilme hı. adına da günlük olarak bir günlük namazdan daha aşağı kaza etmemeli. Hı hı. E, en azından yani bir evet. günlük. Aslında bunun arttırması gerekir. Çünkü senin borcun var, bütün vakitlerini bununla geçirmesi gerekir. Ama Hanefi mezhebi bu konuda Şafii mezhebi kadar e, dar değildir. Şöyle Şu manada dar değildir diyorum. Çünkü Şafii mezhebine göre bir kimsenin kaza borcu var ise, kaza namaz borcu varsa bu kimsenin yemesi içmesi, hacete asliyesinin dışındaki bütün vakitlerini kaza ile geçirmek mecburiyeti vardır. Bir oturma şansı yok. Oturma şansı evet. yok. Yani fuzuyla oturma şansı yoktur. Oysa Hanefi mezhebi böyle değildir. Günlük olarak bir günlük kazayı üstlenmişse, yapmışsa ve diğer kazaları da yapacağına karşı bir kanaat, bir niyeti getirmişse bu kimsenin mesuliyeti bu şartta olacağından bahsediliyor. Evet. Bu açıdan kişi bu niyette olacak. Her namazın akabinde o namazın kazasını yapacak. Tabii minimum olarak. Bunun üst seviyesi yoktur. Özel mübarek gecelerde olsun işte ne bileyim belli namaz aralarında işi yokken onu uzatabilir. 2-3 tane namazın kazasını da yapabilir evet. ama namazların öncesi ve sonrası nafileleri, sünnetleri bırakmamalı. Kuşluk evvabin, teheccüd namazı gibi namazları bırakmamalı. Aksine Mevla'ya karşı daha kendini affettirebilme adına bu gibi nafileler de sımsıkı sarılmalıdır. Yani ikisinden birini vereceğim şeklinde değil de her ikisini de tatbik etmesi uygun olandır. Bir de bu gibi ibadetlerde sevap açısından çok büyük fazilet vardır. Yani bir kuşluk namazı kılıyorsunuz, cennette köşk yapılıyor. Babim namazı kılıyorsunuz, birçok rekat namazı tağlük ediyor. Bunlar hani halk tabiriyle beleş olan şeyler. Karşılığı olmayan şeyler evet. adeta Mevla Teala Hazretleri kulunu affetmek için bahane Bana arıyor. Bunlar birer bahanedir. <gülüyor> bunu daha önceden de etmiştik ee, Rahmetli Asbih Hoca vardı. <gülüyor> Allah rahmet eylesin. Rabbim şefaatine nail eylesin. Tamam, ee, İsmaila Camisi'nin e, müezzini idi. <gülüyor> e, çok tatlı, çok güzel bir sohbet usubu vardı. Çok e, tane tane ders gibi anlatırdı. <gülüyor> Yine bir tarihte Medine-i Münevvere'deydi ben de yanındaydım o esnada bir Arap ile konuşuyor ben de yanında bulunuyorum araba şöyle diyor ene uhibbul beleş" diyor böyle espriyi de severdi şaka yapmasını da severdi şimdi ene kelimesi Arapça bir kelimedir uhibbul kelimesi Arapça bir kelimedir ama beleş kelimesi Arapça kelime değil karşısındaki kişi ben seviyorum burasını anlıyor ama beleşin ne olduğunu bilmediği için hoca efendiye soruyor beleş nedir yani evet. nedir ki bunu seviyorsun? Hoca efendi de ona diyor ki işte eşşeylezi la evdaleh gibi karşılığı olmayan şey beleştir. Onun üzerine Arap'ın ifadesi aynı şekilde İden ene uhibbul beleşe kezelik ya O takdirde ben de bu beleşi seviyorum evet. e, Şimdi bu bizim için bir misaldir evet. e, Güzel bir misaldir e, Biz dünyevi işlerde nasıl ki karşılığı olmayan şeyleri seviyorsak evet. Ahiretimiz daha önemlidir evet. e, Çünkü ahiret bir gündür Öyle bir gündür ki başlangıcı var Sonu olmayan bir gündür evet. Dolayısıyla orada çok aza ihtiyacımız var Çok sevabe ihtiyacımız evet. var Dünya mahduttur, sınırlıdır. Sınırlı bir alanda sınırsız bir alanda harcamamızın gerek yani harcamamız lazım olan şeyi sınırlı olan yerden getireceğiz. Hmm. O yüzden e, vakitlerimizi boş geçirmememiz, özellikle bu gibi şeyleri de çok iyi değerlendirmemiz evet. gerekir. E, benim vazifem budur, bu vazifem değildir şeklinde bir algıda yanlıştır. İmkan nispetince bütün ibadetlerden geri durma yerine yapabildiğimiz kadarıyla hatta bütün husulunuzu, bütün gayretimizi sarf ederek bu yönde hareket etmemiz gerekir. Yine bir kısa aklıma geldi. Efendi Hazretlerimizle beraberdik. <gülüyor> Rahmetli babam da vardı. Yemeğe geçiyorduk. Ben Efendi Hazretlerimizle beraber asansörün kapısına geldik. Ben onu bindireceğim. Şeye bastım. Asansörün çağrı düğmesine bastım. Efendi Hazretleri orada güzel bir ifadede bulundu şu asansörden kulluğu öğrenmemiz gerekir dedi. Hı. Bak çağırıyorsun hiç demiyor ki işim var gelmiyorum. Evet. Hemen geliyor dedi. Evet. Yani hakikaten biz kulluk olarak da yaratılış gayemiz zaten budur. Başka şey değildir. Tamam dünya hayatında yiyeceğiz, içeceğiz. Maişetimizi temin edeceğiz. Çoğalacağız. Aa, işte aile bir hukukumuz olacak. Arkadaşlarımız olacak. Gerekirse iznimizi yapacağız. Şakalaşacağız. Ama yaratılış gayemizi asla unutmamalıyız. O yüzden borçlarımızı ödemenin yanı sıra bu gibi karşılığında kat ve kat mükafat olacak olan ibadetlerden de asla geri durmamamız gerekir. Yani meseleyi hukuk bazlı düşünmeyeceğiz. Evet. E, meseleyi ince olarak ahiret e, şeklinde yani diyanet boyutuyla indallah'taki boyutuyla düşünmemiz yani, için Rabbim muvaffak eder inşallah. Amin inşallah hocam. Allah razı olsun. Bir diğer sorumuzla devam ediyoruz. Sınır komşumun ağacı kırılmış ve benim bahçe duvarıma doğru etmiş. Ben komşumu bu durumda uyardım. Ağacını kesin diye. Çünkü yıkılmaz durumunda benim bahçe duvarım zarar görecek. Gerçekten de belli bir süre sonra bu ağaç yıkıldı ve bahçe duvarı patladı. Bunun zararını komşumdan talep edebilir miyim? Evet. Mecellenin gasıpla alakalı olan babında herhalde 889. madde olsa gerek. Buna dair bir kuraldan bahsedilir yani tevehüm edilebilecek e, olması ihtimal dairesinde olan bir zararı önleme adına kişi uyaracak olsa ve o kadar bir zaman geçtikten sonra hala daha o yapılmasa ve ondan tevellüt edecek bir zarar tahakkuk etse o zararı karşı tarafa tazmin ettirme hakkına sahiptir. Evet. E, misal verecek olursak sual eden kişinin gibi e, benim bir bahçem var. Sizin de yan tarafta bir bahçeniz var ve bahçenizde bir ağacınız var veya başka bir şeyiniz var. Ama görüntü şudur ki o ağacınız yıkılmak üzere ve benim duvarıma yıkılacak veya bana bir şekilde zarar verecek. Evet. Ve ben bu zarar vermeden önce de bunu size haber veriyorum. Diyorum ki böyle böyle bir durum var bunu e, hallet yani ya kes onu ya düzel. Hı hı. E, sizin de bu kadar bir zaman yani onu düzeltebilme imkanınız var ve o kadar bir zamanda geçtiği halde bunu yapmayacak olursanız evet. ve gerçekten de o yıkılıp bana zarar verecek olursa bu zararı size tazmin ettirme hakkına sahip olurum. Hı hı. Ama bunu ben size haber vermeden sizin böyle bir bilginiz olmadan bu kendi kendine olsa böyle bir hakkım olmaz. Veyahut da size bunu haber verdim ama sizin onu yapabilecek bir zaman dilimi geçmeden bu işlem olursa yine bunu size ödettirme hakkına sahip değilim. O yüzden sual eden kardeşimize şöyle dememiz gerekir. Eğer bu problemi ...komşunuza söyledikten sonra, Hı. komşunuz bunu düzeltebilecek zaman geçtikten sonra yıkılmışsa... ...bu zararı ona tazmin ettirme hakkında sahipsiniz. Hı. Ama bu kadar bir zaman geçmeden yıkılmışsa artık yapılacak bir şey yoktur deriz. Hocam bazen şey oluyor mesela üst katta bir su patlaması, boru patlaması oluyor. Alt kata işte su geçiyor, alt kata zarar veriyor falan. Bu da aynı duruma mı e, denk geliyor hocam? Arada fark vardır, evet. şöyle bir fark vardır... E, üst kattaki borunun ne zaman patlayacağı belli Bilmiyorum. değildir. Evet. Ve sizi buna dair bir kişinin bir uyarması da söz konusu değildir. Hı hı. Dolayısıyla burada oluşacak olan zarar karşı tarafın mesuliyeti altında olmayacağından dolayı herhangi bir tazmin mecburiyeti adında Mecburiyet yok. Tabii ki bugün, bu gibi yerlerde komşuluk haklarından dolayı hı hı. sulh yapılması, yani zarar varsa da her zararı iki tarafta siniye çekerek bir şekilde bunun kaldırılması güzel olandır. Evet. Ama şöyle bir şey olsa... Gördünüz ki komşunun suyu patladı ee, ve bu size şu anda zarar vermese de zarar verecek. Evet. Bunu gördünüz, biliyorsunuz ve bunu da uyardınız. Uyardığınız hmm. halde onu yapabilme imkanı olduğu halde de yapmadı ve zaman geçti. ve Ondan sonra gerçekten zarar olduysa bu takdirde bu zararı karşı, karşı tarafa tamamını tazmin ettirme hakkınıza sahip olursunuz. Evet. Yani mecellede bahsettiğimiz kural bununla alakalıdır. Anladım hocam. Her şeyden önce bir komşuluk hakkı var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadis-i bizlere iletiyor. Evet. Onun için komşularımızı gözetmemiz lazım her durumda. Bir başka sorumuzla devam ediyoruz kıymetli izleyenlerimiz. Birincisi iki soru göndermiş izleyicimiz. Halim-i Şerif'te namaz kılarken yanımızda kadın olmamasına dikkat ediyoruz. Ancak cenaze namazlarını kılarken bazen yolda olabiliyoruz ve ne kadar dikkat etsek de önümüzde veya yanımızda kadın safı olabiliyor. Bu Bunu zaruret olarak değerlendirmemiz mümkün olur mu? Bildiğimiz kadarıyla kadınla aynı hizada namaz kılmak erkeğin namazını bozuyor. Fıkıhta buna muhazat denir. Ee ve ilgili bir babı vardır. Özel bir hukuku vardır. Özel bir hükmü vardır. Normalde saf düzeninde e, imamın arkasında erkek, bluçaan ermiş olan erkek kişilerin bulunması, onun arkasında çocukların, onun arkasında ise kadınların bulunması gerekir. Ve bu e, muhazat meselesinde yani bu tertibe riayet etmeme durumunda ise bazı sıkıntılar oluşacaktır. Sözgelimi Çocuk eğer arkada değil de büyüklerin safında dursa bu namazın bozulmasına herhangi bir etken değildir. Evet. Ancak güzel olanı terk etmişlerdir. Tabi bu yerine göre bazen güzellik çocukların arkada tek başına saf tutma yerine velileri Arada. bunu yanlarını alarak ama en safın en sağına veya en soluna geçerek yani çocuktan sonra duvar olacak veya bir sütun olacak hı hı. onun yanında da kendisi olacak. Aynen. Bu şekilde olmasının daha güzel olacağını remli e, beyan etmektedir. Yine Hanefi kaynaklarında i̇bn Abdilinde de buna dair ifadeler vardır. Çünkü çocukların arkada tek başına kalmaları oynamalarına vesile olabiliyor. Veyahut hatta işte cami huşusunu bozabiliyor. Cami cemaatinden biri de bu huşusu bozulduğundan dolayı çocuklara bağırabiliyor. Evet. Ve çocukların da bu şuur altında kalarak cami kötü bir yer. Camideki işte İnsanlar amcalar kötü. bize bağırıyor, çağırıyor evet. şeklinde bir algı oluşuyor. Bu tabii doğru bir şey değildir. O yüzden çocuklarımıza camiyi sevdirmemiz gerekir. Camiye onları getirmemiz gerekir. Ama cami adabına da riayet etmemiz şartıyla. Evet. Peki bu muhazatta kadın çocuk değil de erke, kadının, kadın erkeğin yanında duracak olursa bu durumda eğer kadınla erkek aynı imama iktida ettikleri halde aynı namazı kılıyorlarsa erkeğin namazı bozulacaktır. Kadının namazı bozulmaz ama erkeğin namazı bozulur. Tabi erkeğin namazının bozulmasının belli şartları bu kadını uyarmamış ise ama kadın uyarmışsa yani burada namaza durma dediği halde kadın gelip de orada namaza duracak olursa e, Lubab e, kitabındaki e, kudur işaretlerinden orada erkeğin namazının bozulmayacağından bahsediyor. Çünkü vusunda olanı yerine getirmiştir. Hı hı. O yüzden harem şerifte genelde bu çok büyük sıkıntı bazen kadınlarla iç içe biliyor veyahut da hemen önünüzde kadınlar bir saf tutabiliyor. Yani bir de şu var kadınların saf tutması durumunda arkadaki cemaatin tamamının namazını bozma durumu vardır. Aa, yani evet. şöyle bir misal verecek olursak bir kadın sağındaki solundaki ve tam arkasındaki bir erkeğin namazını bozar. Aynı namazı kılıyorlarsa. Hmm. Bir de bu kadın derken illaki yabancı kadın olarak düşünmeyelim. Yani namarem olan bir kadın olması şart değildir. Evet. Kişinin mahremi de olabilir, hanımı da olabilir. Hmm. Yani insan düşünebilir yabancı bir kadında zaten yan yana durmaz ama adam hanımıyla da yan yana yan namaz yan yana kılamaz, kılamaz bu manada. Evet. Aynı imama, aynı cemaate aynı şekilde kılmakta. O yüzden bir kadın sağında, solunda ve arkasındaki birer kişinin namazını bozar. Yani toplam üç kişinin namazını bozar. İki kadın olduğu zaman da yine sağda ve solda birer kişi ve arkasındaki iki kişinin namazı hmm. bozulacaktır. Toplam dört kişi. Ama üç kadın olduğu zaman e, her ne kadar ihtilaf edilse de üç kadını bir, bütün bir saf gibi değerlendirilerek sağında ve solundaki birer kişinin namazı bozulduğu gibi onların üçer kişinin arkaya doğru ta, en son safa kadar tamamının namazının bozulacağından bahsettir. Hmm. Üç kadın bazıları diyor ki yok yine arkadaki üçer kişinin namazı bozulur, onun arkasını bozulmaz diyenler var. Ama tercih edilen görüş o üç tanesinin bir saf gibi değerlendiriliyor. Saf ise arkayı komple namazını bozacaktır. Evet. O yüzden bu 4-5 kişi, 6 kişi veya 10 kişi bir saf olduğu zaman bu arkadaki kişilerin tamamının an, an namazını bozulmasına vesile olacaktır. Dolayısıyla bu bir sıkıntıdır. Bu konuda imkan nispetince nerede namaza duracaksak ki bu Medine Münevvere'de pek vuku bulmaz. Çünkü Medine-i Münevver'de kadınların girişliği ile erkeklerin girişi aynı yerde değildir. Ve erkekle kadınların karışması muhtemelde değildir. Ancak Mekke-i Mükerreme böyle değil. Orada çünkü tavaf vardır, tavafta iştirak vardır, müşterek bir ibadettir. Ee, bu hase kadın ve erkekleri birbirinden ayırmak her ne kadar belli yerler olsa da e, bu cuma namazı gibi e, veyahut da işte Ramazan-ı Şerif'teki teravih namazı he, gibi he. özellikle son 10 günde belki mümkün olmama durumu da oluşabiliyor. E, bu konuda da işte e, dikkat etmemiz gerekir. Sütun diplerinde durmamız olabilir hmm. çünkü sütun bir nevi sütredir. Evet. Arada sütre varsa bu mani olacaktır. E, bu şekilde gayret edeceğiz. Ha, buna rağmen yine de durduysa orada uyarmamız gerekir. Burada durma diye. Ha, uyardık da o kendisi durursa en azından Lubab'ın ifadesi doğrultusunda namazımızı Peki kurtarmış orada kadın olacağız. iki bozulur mu hocam? Hani uyardığınız halde? E, bozulacağından bahsediyor. Heh, yani evet. o çünkü yerine yani yapması gerekir. Kimi yapmadığından yapmıyor, evet. dolayı bu şekilde ifade ediyor. Ama dediğim gibi ben bunu sadece Lubab'da gördüm. Hı hı. Yani bunun haricindeki başka kaynaklar da var mı yok mu onu bilmiyorum ama en azından bizim için bir kurtarış yoludur. Yani ben vusulunda olamı, imkanım olanı yaptım, uyardım ama buna rağmen yine durdu. Sualeden diyor ki cenaze namazında bu durum olabiliyor. Çünkü cenaze namazı hemen namazın akabinde kılınmayabiliyor. Evet. Ve o esnada adam namaz cenaze yani namaz bitti diye kalkarak saf değiştiriyor Veyahut da başka bir yere gidiyor. O esnada cenazeye cenaze duruluyor doğru. ve yolda oluyor. Bir bakıyor ki sağında, solunda kadın da olabiliyor. Deniyor ki muhazzatta kadının erkeğin namazını bozması yani muhazzatın şart olması rükû ve secdeli namazlara mahsustur. Hmm. Cenaze namazı gibi namazda kadının aynı hizada durması erkeğin namazına zarar vermeyecektir. Evet. Doğru bir eylem değildir. Güzel bir şey değildir hmm. ama namazı bozacak bir durumda değildir. O yüzden cenaze biraz daha müsamahalı olan bir namazdır. O yüzden zarurete en tabirini kullan ama zarurete gerek yoktur. Kaynaklarımızda zaten e, muhazat meselesinin hmm. yani erkekle kadının yan yana durmasında erkeğin namazının bozulması cenaze namazında bozulmayacağı açık ve net bir şekilde dillendirilmiştir, ifade edilmiştir. Hocam şimdi burada aynı namazdan bahsettik. Kadın erkek evet. aynı namazda imam uydukları zaman... Namaz hani bozuluyor dedik. Peki farklı namazlar ya yani mesela biri sünnet kılıyor, biri farz kılıyor, mahremiyle beraber Anladım. kılıyor. Doğru olmamakla beraber yani yan yana bunların namaz kılmaları uygun olmamakla beraber hı hı. farklı namazları kılıyorlarsa veya farklı imamları uymuşlarsa veya imama uydular ama imam kadının niyetini almamışsa bu takdirde erken namazı bozulmayacaktır. O yüzden dediğiniz gibi yani ikisi beraber nafile kılıyorlar, kuşluk kılıyorlar, evvabi hmm. kılıyorlar veyahut da Birisi münferit, kılıyor, münferit olarak münferit olarak her ikisi de öğle namazının farzını yani, kılıyor varsayalım evet. edecek olursak. Bu durumda erkeğin namazı bozulmaz ama tabii ki doğru bir eylem değil. değil. Yani tamam. kadın erkeğin yan yana durması bu benim mahremimdir, hanımımdır demek. Buna bir gerekçe yapılamaz. Evet hocam. İzleyicimizin ikinci sorusu hocam. İlmi al kitabında okuduğuma göre Hanefi mezhebine göre gemide yolculuk yapan kişi oturarak namazını kılabilir. Bu hüküm arabalı feribotlar gibi büyük gemilere de şamil olur mu diye sormuşlar. Evet Hanefi kaynaklarına baktığımız zaman Ebu Hanife ile İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed'in ihtilaf ettiği konulardan bir tanesidir. Evet. Gemideki namaz meselesi. Şöyle ki Ebu Yusuf ve İmam Muhammed diyor ki kişi gemide namaz kılacak olursa eğer geminin hareket etmesinden kaynaklanarak başının, başı dönüyorsa hı hı. E, ve bundan dolayı sıkıntıya e, maruz kalıyor ise bu kimsenin oturarak namazını kılması caizdir, sahipler. Evet. Oturarak ama secdesini yapmak kaydıyla, ima ile değil. Hı hı. Yani sadece kıyamı terk edecek. Ancak başı dönmüyorsa böyle bir durum söz konusu değilse bu kişi ayakta kılacaktır diyor evet. Ebu Yusuf ve İmam Muhammed. Ebu Anife ise e, şöyle meseleye bakıyor. Allah hepsine rahmet eylesin. Amin, e, diyor ki gemi diyor genel itibariyle denizde olacak ve denizde de sallantı olacağından dolayı Bilfil başı dönmese de bir kuvve başı dönme ihtimali vardır. Hı hı. Yani e, onun ta, e, olabileceği, e, tahammül edebileceği bir yerdir. Baş dönmesinin muhtemel olabileceği bir yerdir. Dolayısıyla e, her ne kadar o kişi başı dönmeyecek olsa da bu kişinin direktmen oturarak namaz kılması sahiptir diyor evet. Ebu Hanife. Yani niye? Çünkü genel olarak böyle bir durumda kişilerin başı döner. döner ancak bu illete baktığımız zaman ve sual edenin de zaten dikkatini çekmiş hı hı. büyük gemiler vardır günümüzde ve gerçekten yani içinde rahat bir şekilde oturabiliyorsunuz çayınızı kahvenizi içebiliyorsunuz hı hı öyle baş dönmesi vesaire gibi olay olmuyor. Çünkü çok fazla hareket etmiyor. Evet. Tabi bu hava biz, durumuna, havanın da durumuna da bağlıdır. Evet. Geminin boyusuna da bağlıdır. Evet. Bunun da etkisi vardır. Seyrin de durumuna göre de değişebilir. Evet. Böyle bir durumlarda bu gibi gemilerde evet. baş dönmesi yani kesin olan şeylerden değil aslında dönmemesi asıldır. Evet. Dönmesi ise muhtemel yani azınlıktadır. Bu gibi yerlerdeki bağ husus Ebu Yusuf ve İmam Muhammed'in fetvası da e, bir fiil dönmedikten sonra bir fiil rahatsız olmadıktan sonra oturarak kılmak caiz olmayacak, caiz değildir dediklerinden dolayı diyoruz ki e, bu gibi yerlerde eğer başın dönmüyorsa namazını normal Hı. ayakta kılarsın hem de kıble tarafına doğru dönmek şartıyla. Hı. Ee, ki onu da zaten eğer gemi hareket ederek kıbleden başka bir yere gidecek olursa da siz namaz içinde yine kıble tarafına dönersiniz. Hı hı. Ama büyük gemilerde özellikle uzun yollarda zaten gemi zırhır zaten e, şey istikamet değiştirmez. Hı hı. Ve gördüğüm kadarıyla da zaten meslekleri vardır. Evet. Mesleklerde de kıble yönleri tespit edilmiştir. Yani hı hı. filan istikamete giderken şuraya doğru kılınacak falan istikamete giderken de şuraya doğru kılınacak hı hı. şeklinde onu tespit edip söylüyorlar. Onlara riayet ederek kişi kıbleye dönücü olduğu halde namazlarını ayakta kılmalıdır. Ama o kişi gerçekten başı dönüyor. Hani deniz tutması diyorlar ya. Hı hı. Böyle bir şey olduysa da oturarak kılabilir. Evet hocam bu soruyla kısa bir ara vereceğiz inşallah. Sonrasında devam edeceğiz. Evet. Kıymetli izleyenlerimiz ilmaletlaligültv.com.tr adresinden gelen sorularımızı cevaplamaya devam edeceğiz. Kısa bir ara ardından burada olacağız inşallah. Bizlerden ayrılmayın. Kıymetli izleyenlerimiz kısa bir yarın ardından programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlmihalet lalegultv.com.tr adresinden sizler de sorularınızı gönderebilirsiniz ve daha önce yapmış olduğunuz programların tekrarlarını da yine lalegultv.com.tr adresinden izleme şansınız var. Bir başka sorumuz hocam. Yoğun bakım ünitesinde kalan hastalar buradan çıktıklarında kılamadıkları namazları kılmaları gerekir mi? Bu konuda çelişkili cevaplar veriliyor demişler. Buna dair yine kaynaklarımıza baktığımız zaman bir kimse e, akli dengesini kaybetse veya bayılsa ve bu baygınlık süreci de e, belli bir zaman uzasa bu durumda bu geçen zaman zarfındaki namazlardan mesul müdür değil midir? Yani. E, buna dair şöyle bir kuraldan bahsedilir. Eğer bu 1, 2, 3, 4 vakit namaz gibi yani hattü tekrar diyorlar bir daha aynı namazın tekrarına gelmedikten sonra bu kişi ayıldığında bu namazların tamamından mesuldür. Kaza edecektir. Evet. Yani söz gelimi öyle vakti girmeden kişi bayıldı. E, ayıldığında ise öyle vakti çıkmıştı. Hı hı. E, bu kişi ayıldığında o öğle namazında kazasını yapacaktır. Evet. E, Herkese ikindi'den sonra da e, yani ayılması ikindiyi de geçtirse yine kaza edecektir. Ancak bu e, 24 saati bulursa ki 24 saat diyorum bu konuda ihtilaflıdır. Ebu Hanife ve Ebu Yusuf burada zamandır önemli olan diyor. E bu kadar bir zamanı geçerse bu artık çok olmuştur. Bu kadar bir zamandan dolayı kişi ayıldığında bu aradaki namazları kaza etmekle mükellef değildir diyor. Evet. İmam Muhammed ise meseleyi namaza, şey, namaza endeksiyor, zamana endeksemiyor. Evet. E 6. vakit namazın çıkmasıyladır diyor. Yani diyeceksiniz ki bunun semeresi nerede ortaya çıkar? Varsayım olarak söyleyecek olursak bir kimse zevalden önce yani öğle namazından önce bayılsa hı hı. ve tekrardan o vakte kadar baygınlığı devam etse bu kimse ayıldığında o günkü namazlarda mesul olmayacak. Hı. Yani öğle ikindi akşam yassı ve sabah namazından mesul olmayacak. Ebu Anife Ebu Yusuf rahimahumullah'a göre. Ama İmam Muhammed'e göre bu kişi üzerinden altı vakit geçmiş değildir. Ee, çünkü e, zavallan önce bayıldığından dolayı öğle namazı geçmiş, hı hı. ikindi geçmiş, akşam geçmiş, yastı geçmiş, sabah geçmiş beş. Ama öğle namazı daha henüz geçmemiş. Oysa altıncı vaktin çıkmasıyla evet. mesuliyet olacağı için bu kimse bu namazları kaza etmekte mükellef olacaktır. Hı hı. Semere burada ortaya çıkıyor. Yani İmam Muhammed vakti endeksliyor. Şey vakti diyorum. Namaza endeksliyor. E Hanife ve İmam-ı Ebu Yusuf rahimehumullah ise e, vakti vakte endeksliyor ve 24 saat olarak e, değerlendiriliyor. E, tabii ihtiyat burada e, imkan olması durumunda bu namazları kaza etmektir tabii ki bunun diyebiliriz. E, bir de şu var ki e, uyku böyle değildir. Yani bir adam diyelim ki çok uykusuz kaldı ve bir uyuya kaldı ki üzerinden 5 vakit namaz 6. vakitte çıktı ve uyandı. Evet. bu kimse bu namazların tamamıyla mesuldür. Çünkü bir insanın bu kadar şekilde, bu kadar uzun bir şekilde uyuması nadirattandır. Hı hı. Ama sualde deniyor ki yoğun bakımda kalmış. Evet. Yoğun bakım bir nevi baygınlıktır. Hı hı. Bir nevi akli dengesi, şuuru kayıptır. Böyle bir durumda kişiye teklif yönelmemiştir. Teklif yönelecek bir duruma sahip değildir ve bu zaman da dediğimiz gibi 6. vaktinin çıkmasına kadar uzamış ise bu kimse daha sonra sıhhat bulup da sağlığına kavuştuğunda bu namazlara kaza etmekle mükellef olmayacaktır. Hmm. Ama bu süreç kısa olursa yani altıncı vakit çıkmadan e, o yoğun bakım yönetisinden çıkıp da şuuru yerine gelecek olursa ee, bu durumda bu kimse iyileştiğinde bu namazları kaza etmekte mükellef olacaktır. Ee, sual eden diyor ki çelişkili ifadeler geldi bu konuda evet. bu çelişkili ifadelerde bahsettiğimiz Bunlar. ihtilaftan kaynaklanmıştır. Evet. Yani bu sürecin kısa veya uzun olmasından uzun olması. kaynaklanmıştır. Ee, uzunsa şöyle olur, kısaysa böyle olur gibi tasvir evet. e, yani tafsilat olacağından dolayı herkes bir taraftan cevap vermiş. Dolayısıyla çelişkili ifadeler olmuş gibi oluyor. Oysa ortada bir çelişki yoktur. Ee, yoğun bakım sürecinin önemli, e, şey, zamanı önemli ne kadar orada kalmıştır ne kadar baygın halde devam etmiştir tabi şunu da bilmiyorum yoğun bakımda olanların tamamında baygınlık var mıdır yani baygın olmadığında akli dengesi olduğu halde yani kendisine gelecek olan hitabı anlayabilecek bir konumda olduğu halde yoğun bakım ünitesinde kalınır mı kalınmaz mı buna dair de bir bilgim yok ama ben şöyle meseleyi tasvir ediyorum e, tamamıyla akli dengesini kaybetmiş şuuru kapanmış ise hmm. Ee, bu şekilde bir zaman geçmişse ve 6. vaktin çıkmasıyla da ondan sonra ayrılmışsa bu kişi bu namazlarla muhatap olmayacaktır. Ben bunu rahmetli babamda yaşamışım hocam. Rahmetli Beyin ameliyatı istedim. olmuştu Allah razı olsun. Ama e, yani şuuru bazen geliyor işte hatta namaz kılamadığı için ağlıyordu da. E, sonrasında şey diyordu ben neredeyim diyordu. Evet. Hastane değilsin dedim, Yok burası hastane değil kendi kendine bir şeyler söylüyor. Yani şuur bir gidip geliyordu. Dolayısıyla ee, o kişi evet. için şu dediğimiz hüküm cari olmaz. Çünkü evet. an ve an e, ayılabiliyor idi. Hı -hı. Ama tabii ki e, böyle bir durumda namaz kılabilecek bir imkan da bulamadan ahirete intikal Hı -hı. etmişse yine mesul olmayacaktır. Evet. E, çünkü insan e, namazları kazaya kaldığı zaman, bu gibi durumlarda kazaya kaldığı zaman Hı -hı. yani kasıtlı kazayı bırakmak evet. değil, onları kılabilecek kadar imkan olduktan sonra ödürse mesul olur. Evet. Onları kılacak kadar imkan bulamadan Hı -hı. ahirete intikal edecekse de mesul olmayacaktır. Evet hocam. Bu, bu arada bu yine bu vesileyle hocam, de bütün ölmüşlerimize de rahmet eylesin. E, onları da anmış olduk bu manayla. Allah razı olsun. Bu arada yine fetva hattıyla ilgili e, sorular oluyor hocam. E, ve acelesi olan, acil cevap bekleyen kardeşlerimiz oluyor, izleyicilerimiz de oluyor. Onlara fetva hattını öneriyoruz. Hani birebir evet. acil olarak sorularını sorsunlar diye. Evet, onları öneriyoruz ama tabii şöyle bir sıkıntı da oluyor. Fetva'daki arkadaşlar da diyor hocam diyor başımızı kaldıracak evet. zamanımız olmuyor. Çünkü ciddi manada bir yoğunluk olduğundan dolayı ve oradaki arkadaşlarımızla sınırlı olduğundan dolayı kuyruk çok uzayabiliyor. Yani yarım saat 45 dakika bekleyenler oluyor. Evet. Hatta bekliyor, bekliyor, bekliyor. O anda bir elektrik kesiliyor. Orada da bazı teknik sıkıntılar da olabiliyor. Daha aşılmış değildir bunlar. Burada işte 444-4771 numaralı telefon ki İsmail hattıdır bu. Orayı aradıkları zaman işte e, santral bağlanıyor. Santral işte fetva hattı için şuna basın diyor. O onu yönlendiriyor. Oraya bastığı zaman da e, pazar günleri hariç e, bir ile yani öğleden sonra bir ile mi? beş arasında evet. e, oradaki arkadaşlar hizmet veriyor. Tabi namaz vakitleri de hariç. Hı hı. Bir de dediğim gibi bazen teknik e, sıkıntılar olabiliyor. Orada da zaten telesekreter o konuda uyarma yapıyor. E, ama tabi şöyle bazen şöyle sıkıntılar da olmuş idi. E, bu sistem daha yeni kuruldu. Yani 3-4 aylık bir sistem evet. bu e, santral sistemi. Ondan önce de fetva hattı vardı ama onu manuel olarak yönlendiriliyor idi. İlk önce İsmail Adet Derneği'ne Oradakiler evet. yönlendiriyordu. Bu yönlendirmede bazen sıkıntı olup da hat kendi kendine boş olan başka bir odaya geçebiliyordu. E, tabii orada da birçok hoca efendi vardır. Yani e, onu da açtığı zaman da karşısındaki kişinin sualini o kendisi ferdi olarak da cevap verebiliyordu. E, vermiş olduğu cevap belki ile alakalı. Belki alanıyla alakalı değil. Veya alanıyla alakalı olmadığından dolayı bir şey demiyordu. Cevap hı. veremiyordu. Bu sefer şöyle bir izlenim oluyor. Yani fetva hattını aradım. Bana şöyle şöyle cevap verdi. Oysa başka zaman aradım da bana şöyle şöyle dendi. Hı hı. Oysa e, İsmaila'daki telefonlara bakılan hepsi fetva değildir. Evet. E, buna dikkat etmek gerekir ki elhamdülillah bu yeni santral sistemi kurulduktan sonra bu zaten olmuyor. Hı hı. Çünkü fetva hattına özel bir hat var. Onun altında bildiğim kadarıyla 10-15 tane telefon Telefon var bir evet. hattın altında. Biriktirilebiliyor yani orada toplanılıyor. Hmm. O yüzden yani sual ettiğimizde karşı taraftan cevabı almadan önce kimle görüşüyoruz? Tabii kimle derken isim olarak değil. Evet. Yani evet. fetva ile liyakatlı olan kişiyle mi görüşüyoruz yoksa herhangi bir şahısla mı görüşüyoruz şeklinde bir sorgulama yapılabilir idi o dönemde ama şu anda ona an da gerek kalmadı. yoktur. Dolayısıyla oradaki arkadaşlar bu manada inşallah hizmet vermektedirler. Tabii bazen şöyle olabiliyor yani her şey aklına ne geliyorsa sual edeyim diyor. Oysa oradaki arkadaşlar sadece fıkı konusunda alanlı uzmanlardır. Fıkın haricindeki meselelere dair cevap vermezler. Evet. Hatta onlara bu konudaki telkinlerimiz de öyle. Vele ki bilseniz dahi. Yani olur ki o adamın o sualine vakıfsınız. Size Siyer'den bir şey sordu veya Hadis-i Şerif'ten bir şey sordu ve siz ona vakıfsınız o meseleye münhasır olarak. Yine de cevap vermeyin ki çünkü o şöyle bilecektir. Ben ehline sordum ehlinden aldım. Evet. Oysa siz bunun ehli değilsiniz. Sizin fıkı. ehliniz fıkıttır evet. Alanınızı asla aşmayacaksınız. Hı hı. Ee, o yüzden sual edecek kişiler de fıkha dair soruları varsa sormalarını tavsiye ediyoruz. Yani farklı meselelerle alakalı farklı konularda uzmanlaşmış olan kardeşlerimiz, hocalarımız vardır. Onlarla diyalog içinde girmeleri, onlarla görüşmelerini tavsiye ederiz. Evet hocam. Yine ilmihaletlaligültv.com.tr adresinden gelen sorularımıza devam ediyoruz. Babam annem vefat ettikten sonra bir bayanla evlendi. O bayanın yani üvey annemin kızı var. ''O kız bana mahrem olur mu? Biz kardeş sayılır mıyız?'' diye sormuşlar. Eğer yani bunu soran bir erkek evet, kardeşimiz. E, evet. Sualinin içeriliğinden o anlaşılıyor. Ee, o kız bu kişiye mahrem olmaz. Yani namaremdir. Yani evet. evlenmesi helaldir. Tabii isterseniz biraz tasvir edelim ki dinleyicilerimiz, evet. izleyicilerimiz de tam anlayabilsin. Ee, benim bir babam var. Babam bir kadınla evleniyor. Hı -hı. Evlenmiş olduğu kadın benim öz annem değil. Evet. Üvey anne diye tabir ettiğim bir anne. O annenin ise bir başkasından olma kızı var. Hı -hı. Ee, yani babamın çocuğu değil. Evet. Dolayısıyla e, o kız ile benim aramda ne bir babadan ne anadan hiçbir bağlantı yoktur. Hı -hı. Bu takdirde o yabancı olmuş olacaktır. Yani bu şu demektir. Annesi ile babamın nikahlanması kızıyla da benim nikahlamda bir mahsur lazım gelmeyecektir. Evet. Ee, arada bir mahremiyet söz konusu değildir. Ee, çünkü sıhriyetten kaynaklanan mahremiyet bazıları bunu şöyle anlanıyor. İşte baba önce o anneyle evlendi ve beraber olduysa mahrem olur. İşte mahrem olmaz ama sonra olursa olur şeklinde bir algı var. Bu yanlıştır. Evet. İster önce evlenmiş olsun ister sonra evlenmiş Hı -hı. olsun. Aralarında hiçbir bağlantı olmaz. Tıpkı şunun gibi bir çocuk, bir erkek çocuğu, bir kız çocuğuyla nikahlandığı zaman bunların babalarıyla anneleri birbirlerine mahrem olur mu? Yani e, siz bir kadınla evlendiniz, evet. sizin babanız hı hı. E, evlenmiş olduğunuz kadının annesi ki kayınvalideniz. Kayın abi, evet. Kayınvalidenize mahrem midir? Değildir. Değildir evet. Bunların birbirleriyle evlenmeleri helal midir? Evet. Helaldir. Sizin daha önce evlilik yapmanız veya sonra evet. yapmanız arasında bir fark var mıdır? Yok. Hiçbir fark yoktur. Çünkü sıhriyetten kaynaklanan mahremiyet evlenen taraflarla alakalıdır. Hı hı. Evlenen tarafların akrabalarının birbirleriyle bağlantısı evet. olmaz. Hmm. Yani varsayayım siz bir bayanla evlendiğiniz zaman o bayanın usul ve furusu size mahrem olur. Sizin usul ve furunuz o bayana mahrem hmm. olur. Sizin usulünüz o bayanın usulüne veya furusuna değil. Tabi furusuna derken sizden olan furusu müstesna ondan evet. bahsetmiyorum. Ee, yani o bayanla bağlantısı olmayacaktır. Hmm. Bayanın akrabalarıyla bir bağlantısı olmayacaktır. Evet. O yüzden e, annesine babama kızını kendime gibi bir tabir kullanılıyor halk arasında. Hmm. Bu manada bir nikah sayıttır. Bu sual eden kardeşimizin de bu üvey kız kardeşim olur mu diyor. Üvey kız kardeşi olmaz. Çünkü ne anadan bir beraberlikleri vardır, ne babadan bir beraberlikleri vardır. Tamamıyla yabancı bir kadındır, yabancı bir kızdır. Ee, evlenmeleri helaldir. Dolayısıyla görüşmeleri de bu şekilde yapmaları gerekecektir. Evet hocam. Bir diğer sorumuz. Sabah namazında e, camiye girdiğimde bir saf tam doluydu. İkinci safta ise iki kişi vardı. Yalnız imamın arkasında değil, Duvarın kenarından safa başlamışlardı. Ben de tek kılmamak amacıyla o iki kişinin yanına durdum. Sonra gelenler de aynı şekilde bizim yanımıza durdu. Dolayısıyla imamın arkasında durulmadı. E, bu durumlarda ne şekilde davranmalıyım diye sormuşlar. Cemaatin arkasında bir kişi varsa bu kimse imamın sağ tarafında durması gerekir. Hı hı. E, i̇ki kişi olursa tercih edilen görüşe göre arkalarında durması gerekir. Evet. Ancak imamın... E, saf düzeni yani safın başlaması tam imamın arkasından başlar. Hmm. İmamın arkasında biri durur. Onun yanında önce sağında sonra sol, sağa sol, sağa sol bu şekilde hmm. saf tamamlanır. Evet. sualeden de diyor ki birinci saf dolmuştu ancak ikinci saf ise en sağdan başlamıştı. Oysa tam ortadan, ortadan başlaması, başlaması gerekir lazım. idi. Ama en sağdan başladığı halde bu onlara uymayıp de kendisi ortada dursa safı bölmüş olacağından dolayı ayrı bir kerat işlemiş olur. Ve tek tek, bu da doğru tek, kalınmaması, tek, tek değil kalınmaması gerekir değil mi Tek kalınmaması gerekir. O yüzden bu uygun olanını yaptı. Onların hı hı. yanına gitmekle. Ama burada tabi cemaati uyarmamız gerekir. Ee, yani saf düzenini sağdan veya soldan başlatmak değil. İmamın arkasından beri başlatarak evet. sağlığı ve solduğu doldurarak devam etmemiz, doldurmamız gerekecektir. E buna dair sadece bir uyarıda bulunmamız, konuşmamız gerekir. Ama bu vakitte, namazın, bir... namazın bu ile alakalı mesele değil. Evet hocam. Bir başka sorumuz, vahabilik küfür müdür diye sormuşlar. Şimdi vahabilik bir ekol, bir anlayıştır. İfrat ve tefritleri olan bir anlayıştır. Ama küfürdür diyemeyiz. O Konuma mensup olan kişilerin kendilerini o şekilde ad eden kişiler din dairesinden çıktığı şeklinde konuşmamız da doğru değildir. Hı hı. Ancak Değil ehl camiası açısından ciddi manada ifrat ve tefritleri de vardır. Evet. Ancak bu söylediğimiz genelleme olarak... Ama bazı şahıslar olarak kendisini bu ekole intisap ettiğini söyleyerek kendisine farklı farklı isimler söyleyerek ancak bu manada bu söylemde karşısındaki Müslümanı da tekfir ediyorsa bu durum farklıdır. Çünkü Allah Resulü aleyhissalatü vesselam buyuruyor bir insan birine kafir dediği zaman o küfür ikisinden birine dönecektir. Karşısındaki kişi eğer kafirse tamam dediğinde haklıdır ama olmaması durumda o küfür kendisine dönecektir. O yüzden e, bu konuda dikkat etmek gerekir. E, o yüzden biz genel olarak e, Vahabil'i küfürdür. Bunu söyleyemeyiz. Bu yanlış bir itikattır. Yani hmm. kafirdir demek yanlış bir itikattır. E, zaten tamim, umumi, umumi konuşmak genel itibariyle yanlıştır. Ama bir şahıs e, kendisini bu mezhebe mensup kılarak, Birilerini küfre, tek, yani küfre nispet ediyorsa ve o birileri de kafir değil ise bu o kişi açısından sıkıntıya sebebiyet verecektir. E, o halden vazgeçmeli. Ona aslında meseleyi anlatmak gerekir. Şöyle ki bir lafzın küfür lafzı olması başka bir şey. Bir insanı tekfir etmek daha farklı bir şeydir. Evet. Çünkü bir lafsı diyelim ki a lafsı bu a lafsı küfür lafsı olarak sayılır mı sayılmaz mı? Bu laf 100 tane ihtimal olsa bir tane ihtimal ki bunun küfür olmasını gerektiriyorsa sırf o bir ihtimalden dolayı biz bu lafsı küfür lafsı sayarız. Evet. Ama bir şahsı muayyen bir küfür lafzını kullansa biz ona sen kafir oldun diyebilir miyiz? Orada da tam aksine yani onun yüz açıdan ihtimali olsa ve yüz ihtimalin 99'u küfrü gerektirip de bir ihtimal küfrü gerektirmiyorsa biz orada bir ihtimalle hmm. bakmakla mükellefiz. Evet. Yani şahıslara endekslediğimizde tekfir çok yanlış, çok sıkıntılı ve ciddi manada araştırılmadan söylenmesi doğru olmayan bir fiiliyattır işlemdir. Evet. Ama bir lafı küfür lafızlarından saymak bu kadar değildir. Ufacık bir şüphe de varsa o küfür lafından sayarız. Hı. Ama halkımıza şöyle bir anlayış oluyor. Özellikle bu bahsettiğiniz e, kesimde işte bu lafızlar küfür lafızlarıdır. Bu lafızları kim kullanırsa o kişi kafir Kafir'dir, olur. Evet. Bu düz mantıktır ama yanlış bir mantıktır. Yanlış bir bakıştır. Fıkhi bilgisinin olmasını gerektirir. E, gösteren bir mantıktır. Evet bir de kendilerince mezhep üstü olarak görürler. Hı -hı. Ama diğer taraftan da bizatihi Kur'an ve hadis-i seriften delil çıkartacak değil. Bunlardan delil çıkarmış olan kişileri taklit ederler ki taklit ettikleri kişilerin ilim adamı olup olmadığı dahi tartışılmalıyken Hı -hı. bir taraftan Ebu Hanife gibi i̇mam Şafii Şafi gibi, Ahmed İbni Hanbel İmam Malik gibi müştehit olduğunda ümmetin ittifak ettiği kişileri bırakıp da bu kişilerin peşine gitmek aslında bu da bir taklittir. Kendilerince biz mezhep taklit etmiyoruz. Biz mezhep üstüyüz deseler de e, oysa mezhep taklit ediyorlar ama taklit ettikleri e, muhtar olan, tercih edilen, bilinen veya da işte müştehit olduğu kanıtlanan kişilerde değil hmm. daha düğün olan kişilerdir. Rabbim de bu yanlışını görüp e, dönmelerini tavsiye ederiz, dua ederiz. Başka ha, elimizden hocam. gelen bir şey de yoktur. Özellikle bu şeyler de çok oluyor hocam. Seçim zamanlarında veya siyasilerde işte sen A partisini tutuyorsun, sen B partisini tutuyorsun, sen unuttarsan kafirsin... O da diyor ki sen unutma sen sen kafirsin. Allah muhafaza. Bir de yani ehli sünnet olarak kendilerini addediyorlar. Öyle biliyorlar ve bu partilerden dolayı, siyasi liderlerinden dolayı herkes birbirine karşı artık bu kelimeleri çok rahatlıkla kullanabiliyorlar. Allah muhafaza, Allah Allah muhafaza, muhafaza etsin. etsin. Evet. Biz e, partilerde veyahut da bir Müslümanın oy kullanmasının nasıl olacağını detaylı bir şekilde evet. bir ara işlemiştik. Hı hı. Yani oy kullanmada neye dikkat edilecek? Bir Müslüman hangi itikatla oy kullanmalıdır? Hı hı. Hangi partiye kullanırsa kullansın önemli değil ama hangi itikatla olmalıdır? Hı hı. E, bunu aslında detaylı bir şekilde anlatmıştık. Bir daha ona girmeyeceğim. Evet. Ancak bahsettiğimiz konuda tekfir konusu yani karşı tarafı evet. küfre nispet etmek çok tehlikeli bir işlemdir. Bir gün Ebu Hanife rahmetullahi aleyh oğlunu görüyor. Hamma'da ki bir kişiyle tartışıyor. Dini konuda münazara ediyor. Hı hı. Ee, ve bu tartışmanın akabinde Ebu Hanife oğlunun bir daha tartışmasını ona yasak ediyor. Diyor ki sen daha bir daha ilmi konuda münazara yapmayacaksın diyor hı hı. oğlu Hamma'da. Onun üzerine oğlu diyor ki babasına, ''Baba sen mi beni ilmi konularda tartışmaya yasaklıyorsun? Oysa ki sen sıf tartışmak için, dini konularda münazara yapmak için şehir şehir dolaşıyorsun. Seferler düzenliyorsun. Hı hı. Beni niye bu konudan alıkoyuyorsun?'' dediğinde Ebu Hanife'nin cevabı, ''Rahimehullah, ben diyor bir kişiyle tartışırken adeta başımda bir kuş var. O uçmasın diye, o ürkmesin diye çok dikkatli bir şekilde evet. tartışıyorum.'' Oysa seni gördüm ki karşı tarafı adeta küfre nispet edebilmen için elinden gelen gayreti sarf ediyorsun. Yani tartışma izharul hak olursa bu fayda verir. Hakkı izhar etmek olursa bu fayda verir. Ama karşı tarafı susturma gayesiyle yapılıyorsa bu bir nefistir. Ee, her ne kadar görüntü itibariyle hak dava gibi gözükse de hı hı. sen bunu nefsani olarak yapmış oluyorsun. Bu doğru bir şey değil. O yüzden e, tekfir konusunda çok dikkat etmek, hı hı. çok titizlik göstermek gerekir. E, bir Müslüman kardeşine sen kafirsin dediğin zaman e, isabet ettiyse kendisini kurtarır ama isabet bir edemediyse kimse... o küfür kendisine döneceğinde kesinlik vardır. Bu gibi riskli olan bir şeye niye insan girsin ki? Yani özellikle parti Taraftarlarına bu konuda yine buradan bir uyarı yapmış olalım. Bir diğer sorumuz hocam, şans oyunları oynamak günah mıdır diye sormuşlar. Şans oyunları genel hatlarıyla oynamak vele ki kumar kastı olmasa bile günahtır, caiz değildir. Hanefi mezhebine göre bu manadaki oyunlara izin verilen oyunlar musabaka tarzında, işte binicilikte, yani at biniciliğinde bunu belki güncel olarak farklı yerlerde çevirebiliriz veya atıcılıkta veya koşmada gibi müsabaka bu şekilde oyunlara izin verilmiştir. Ama bunlarda da kumar olmayacak yani kaybeden kazana bir şey vermeyecek veya onun üzerine birileri kumar oynamayacak. Yani belki o müsabaka yapanlar biri kaybederse diyenine bir şey vermeyecek ama birileri onları üzerine kumar oynayarak falancı kazanırsa sen bize vereceksin. Filancı kazanırsa ben size vereceğim şeklinde bir kumar aleti konumunda da olmayacaklar. Bu şekilde doldursa bunun oynamalarında mahsur lazım gelmez. Ama oyun tamamıyla şans oyunu şeklinde zarla oynanacak bir oyun ise belki ki burada kumar olmasa bile bu Hanefi Fıkhı'na göre caiz olan bir oyun değildir. Bundan kaçırılması gerekecektir. Evet hocam. Ee, gelen bir başka sorumuz, küçük abdest yaparken pantolona bulaşsa ve kuruduktan sonra namaz kılınır mı yoksa bu idrar lekesi yıkanmalı mı diye sormuş. Elbise veya vücuda e, bulaşan necaset yıkanmadıkça temizlenmez. Ancak e, bir necaset vardır ki o da e, meni diye tabir ettiğimiz erkeklik spermi. Bu eğer elbiseye bulaşacak olur ise... Ve kurusa, kuruduktan sonra da kişi onu ovalayarak temizlese o temiz olur. Hmm. Ama bunun haricindeki necaset ki idrar olsun, kan olsun veya irin olsun. Evet. E bunlar kurumasıyla temizlenmez. Kuruduktan sonra ovalayarak da temizlenmez. Ta ki orayı gaset etmek, yıkamak gerekecektir. Hmm. E yıkanmadıktan sonra o kişi o şekilde namaz kılması uygun değil. Eğer o necasetin miktarı, af miktarından fazla ise namazı sayı olmaz. Af miktarı kapsamındaysa dahi kerahatla beraber namazı sayılır olur ki herhalükarda olmaz kurtulması gerekecek. Evet hocam. Saçta jöle ile abdest alıp namaz kılınır mı? İçeriğinde alkol ve necaset içerecek bir karışım yoktur yazıyor. Bu şekilde namazımız olur mu? Suali tam anlayamadım. Saç. Saçta jöle. Jöle. Evet. E, şimdi e, saç jölesinde alkol veya necaset bir karışımı yoktur yazıyor. Bununla namaz kılmakta bir mani var mı? E, şimdi bunun iki boyutu vardır. Ee, üzerinde necasetle beraber namaz kılmak sahih değildir. Hı hı. Bahsettiğiniz şeyin içerisinde de haram veya necis bir madde yoksa bu açıdan namaz zamanı olmaz. Ancak bu şey üzerinizdeyken yani saçınızdayken veya vücudunuzun herhangi bir yerindeyken abdest aldığınızda suyun altına temas etmesine mani ise abdestiniz olmayacağından dolayı namaz kılmanız sahih evet. olmayacaktır. Yani içer, içeriliğinde haram veya necis bir maddenin olup olmaması e, farklı değerlendirilir. O şeyin altına suyun ulaştırıp ulaştırmaması farklı değerlendirilir. Hmm. O yüzden jöle bildiğim kadarıyla suyun altına ulaştırmasına ulaşmasına mani bir e, tabaka oluşturuyor saç Çok üzerinde. Çok ıslandığı zaman yine şeye geçebiliyor hocam. Yani onu tam bilmiyorum mahiyet yani iyice olarak. satılması gerekiyor. Bazıları mesela hani mes şeklinde yapıyor. Saçına sürüyor geçiyor. Ee, sadece evet. zannediliyor ki saça mes yapılması gerekiyor. Evet. Aslında başa mes yapılması gerekiyor. Başa mes ama başın üzerinde bulunan saçta yeterli olur. Evet. Ee, burada ona dikkat etmek gerekir. Altına suyu ulaştırıyorsa e, o zaman onunla beraber abdesti sahihtir diyebiliyorsak ve bu kişi o şekilde namaz kılabilir. İçerisinde herhangi bir necaset haram bir madde yok ise. Ama altına suyun ulaşmasına mani ise hı hı. bu takdirde abdeste de mani olacağından dolayı e, bu şekilde abdest alınamayacaktır. Evet. Dolayısıyla bu şekilde alınan abdestle de namaz kılmayacaktır. Evet hocam. Sabah namazını imsak vakti girdikten sonra kılmamız olur mu? ezan Muhammed beklenmeli midir diye sormuşlar. E, memleketimizde e, Ramazan-ı Şerif haricindeki e, zamanlarda sabah namazının ezanı e, vaktin girmesiyle okunmuyor. Belki namaza durulmasından yarım saat önce veya bir saat evet. önce okunuyor. Ya yani durumuna göre de değişebiliyor. Oysa namazın, yani namaz vaktinin girmesi ezana endeksi değildir, vakti endeksidir. Evet. Sabah namazının vaktine zaman giriyor, imsak dediğimiz fecrin doğumuyla giriyor ki güneşin doğumuna kadar olan bir zaman dilimidir. Bu vakit girdiyse, kişi de namazını kıldıysa, bu kişinin kıldığı namaz edadır, sahiptir. He. Her ne kadar daha dışarıda henüz Eben ezanlar okunması. okunmuş olmasa da. Ama Ramazan-ı Şerif ayında ise böyle yapılmıyor. Ramazan'da tıpkı Haram-ı Şerif'te olduğu gibi, Haram-ı Şerif'te bu her daim öyledir. Hmm. Ee, vaktin girmesiyle ezan okunuyor. Yani ezanın okunması aslında imsa'nın girdiğini de, e, imsa'nın kestiğini de göstermektedir. Ee, o gibi yerlerde ezan okunmadan namaza durulmaz çünkü ezan okunmaması demek, vakit girmedi demektir. Hmm. Ama memleketimizde ise, ezanın e, vakti endeksi değil, vakit içinde okunduğu için, sabah namazından bahsediyoruz. Diğer evet. namazlardan değil. E, bu durumda eğer saat olarak baktığımızda imsak kesmişse sabah namazının vakti girmişse ve işimiz de varsa ki bazen hmm. oluyor. Sefere gitmemiz gerekiyor. Yola çıkmamız gerekiyor. E, erken ilk vaktinde namazı kılmamız gerekiyor. Çünkü hanefi mezheminde e, tercih edilen görüş e, güzel olan vakit sabahın son vaktinde son vakti. kılınmasıdır. Yani namaz kılındıktan sonra birkaç dakika sonra güneşin doğması. Hmm. E, ama olur ya insan yola çıkacak, bir yere gidecek, gemiyi kaçıracak Kaçıracak, uçağı hmm. kaçıracak gibi durumlarda e, ilk vaktinde de kılabiliyor e, veya başka bir nedenle dolayı da kılabiliyor. Burada ezanı beklemeden de vakit girdiyse namazını kılsa e, bu namaz sahih olur. Çünkü evet. ezan vaktin <gülüyor> girdiğine bir alamettir. Yoksa ezan ile vakit girmiş manasında anlaşılmaz. Yurt dışından e, büyük alimler gelmişti Fendi Hazretleri'ni ziyarete onların da dikkatini çekmiş Türkiye'deki sabah ezanları. Niye deniyor işte imsak vaktine tam ezan okumuyor da sonrasında ezan okuyorsunuz gibi. İnsanlar belki oruç tutacak bilmeyebilir imsak vaktini. Sizin işte okuduğunuz sabah ezanıyla birlikte belki oruç şeyini bitirecek, sahurunu bitirecek. Çok yanlış bir davranış diye söylemişler. Hatta Diyanet'e de bununla ilgili birkaç yazı da hazırlanıp gönderilmişti. İnşallah bu konuda yine düzeltilir. Aslında bu şeyle alakalı yöresel olarak insanların evet. bilgisiyle alakalı. Yani orada yaşayan bir kimse için direkt mi buraya geldiği zaman hakikaten böyle bir uygulama onları şaşırtır. Hı hı. Ama burada yaşayıp da bu uygulamaya vakıf olan bir kimse de oraya gittiği zaman oradaki uygulama onu şaşırtır. Hı hı. Mesela Harami Şerif'te bir imsaktan önce ezan okunuyor. Yani teheccüd vakti diye tabir ettiğimiz zaman da ezan okunuyor. Sonra ikinci bir ezan ki sabah namazının vakti girmesiyle. Evet. E, bu uygulamaya da baktığı zaman şöyle denilebilir. İnsan bunu ilk okumasıyla namaz vakti girdi zanneder. Evet. Sabah namazını evet. kırar. Oysa sabah namazının vakti girmemiştir. Yani bu o mekandaki uygulamanın oradaki halkın e, bilgisi doğrultusunda. Tabi bu konuda sünnet neyse ona riayet edilmekle beraber evet. e, oradaki halka göre de bu uyarlanmış olabiliyor. E, yani buradaki insanlar bunu bildiği için e, pek yadırgamadı olmaz. Ama tabi İslam aleminde tek bir işlem yapılması evet. güzel olur. O da ayrı Tabii bir konu. Tabi inşallah onu nasip etsin bize. inşallah. Evet. Bir başka sorumuz. tekel ürünleri satan yerlerden alkol ve tütün ürünü almaksızın. Diğer ihtiyaç malzemelerinin temini almak caiz midir? Kredi kartıyla yapılan gıda ve giyim alışverişi haram olup, ibadetlerin, amellerin, duaların kabulüne engel olur mu? Kredi kartıyla istemeyerek faize bulaşıldığında, faiz oranı miktarınca casalıkta bulunmak faizin kısası sayılır mı diye. Üç soruyu bir arada sormuşlar hocam. Evet. Şimdi birinci sualde tekel mamülü satan, yani içki, içki veyahut da bu manada haram mamul satan bir yerden alışveriş yapmak. Eğer buranın e, ekser kazancı, ekser yaptığı iş bu ise böyle bir yerden alışveriş yapmak doğru değildir. Yani sadece e, içki satıyor veya sadece bu manada haram olan şeyler satıyor. Bunun yanı sıra helal olarak sattıysa azınlıktadır. E, burada bir Müslümanın böyle bir yere girip de alışveriş yapması uygun değil. Evet. Ancak e, ekser kazancı helaldir. E, ama bunun yanı sıra haram olan reyonları da vardır bir market düşünelim. Büyük bir alışveriş evet. marketi düşünelim. Böyle bir yerde yine bir Müslümanın tercih etmesi yani seçici olması güzel olan eylemdir. Evet. Ama bunun yanı sıra olabiliyor. Bu gibi büyük marketlerde bazı ürünlerde indirim olabiliyor. Bazı Hı. ürünler bulunabiliyor. Bu kişi bizzat o helal ürünleri alarak ve ekser kazançta helal olması hasebiyle alışveriş yapmasında fıkhen haramdır diyemeyiz. Bunun bu şekilde alışveriş yapması sahiptir diyoruz. Evet. E, bu birinci suale verilecek olan cevap. Hı hı. E, i̇kinci sual ise e, diyor ki kredi kartı meselesi derhalde Evet, yani yaptığımız alışverişler, amellerimiz, ibadetlerimizi Şimdi e, Biz genel hatlarıyla zaten kredi kartını tasvip etmiyoruz, doğru görmüyoruz. Hı hı. Kullanılmamasını teşvik mahiyetinde söylüyoruz. Ama bunun yanı sıra e, illaki kullanılması gereken durumlarda olabiliyor, özellikle. Evet internet aracılığıyla alışveriş yapımlarında kredi kartı olmadan bu mümkün olmayacaktır. Evet. Hatta bankada sizin paranız dahi olsa ve banka kartınız dahi olsa yine o kart debit kart diye tabir ediyorlar banka kartı. O kartla dahi alışveriş yapamıyorsunuz. İlla ki kredi kartı olması gerekir diyorlar. Hı hı. E, bu gibi yani kredi kartını illa kullanması gerekiyorsa öncelikle finans ikini her ne kadar külliyen tasvip etmesek de e, en azından bankalara nispetle daha ehven olacağından dolayı evet. onlarınkini tavsiye ediyoruz. E, ve sıralaması yani onlar da mümkünse belki bankalarınki ama ne olursa olsun içeriden nakit para çekmemek kaydıyla hı hı. ve kredi kartı kullanıcısına yapılacak olan vadeli banka yapıp da fark almamak kaydıyla hı hı. yani bunlara riayet edilecek evet. bir de zamanlı geciktirmemek çünkü zamanlı geciktirdiği zaman da e, gerek finans kurumlar olsun gerek bankalar olsun belli miktarda bir fark uyguluyor. Hı hı. E, bankalar direktmen faiz uyguluyor. E, kar, payı diyor. kar payı diyorlar. Gecikme farkı diyorlar. Başka isimlerle evet. herhangi bir fark uyguluyorlar. E, dolayısıyla buna, bu konuma da düşmeme kaydıyla hı hı. E, ala kadri darure yani zaruret miktarı ne kadar bir ihtiyaç varsa o kadarını kullanması olabilir. Evet. Ama imkan nispetinde bunu hiç kullanmamak en güzelidir. En, güzel. en tavsiye edilecek şeydir. Hı -hı. E, çünkü bunun birçok gerek siyasi gerek ahlaki olarak birçok boyutları da vardır e, kredi kartlarının. Yani sizin yaptığınız alışverişlerden istemediğiniz kurumların nemalanması söz konusudur. Evet. E, bu manatta Müslüman seçici olması gerekir. Hı -hı. Diğer bir taraftan eğer tabi ki bir harama e, girilmiş ise bu haramın kişinin yemeğinden içmesinden kaynaklandığı gibi yaptığı alışverişten de kaynaklanabilir. Hmm. Ve bunun tesiri, ibadetlerinin olduğu gibi duasının kabul olunmayacağına kadar da Etkiliyor. varabilecektir. E, ki buna dair bir çok hadis-i vardır. E, ki Efendimiz aleyhissalatü vesselam evet. e, bir zattan bahsediyor. Uzun yoldan gelmiş üstü başı e, yırtılmış ve dua ediyor. Ya Rabbi Ya Rabbi diyor ve mat'amuhu haram ve meşrubuhu haram ve güdye <gülüyor> bil haram fenne yustecabu li zalik yani yediği haram içtiği haram gidi haram adam haram ile gıdalanmış böylesinin duası nasıl kabul olunsa. Bu manada tabii ki bir insan bilmeyerek bir haram lokma yemişse hı hı. bilmeyerek bir günah işlemiş olur. Ama bunun yanı sıra o günahın kendisine bir tesiri de kalacaktır. Evet. O tesiri hem ibadetlerin kabulüne hem duaların kabulüne hem ibadetlerden huşusuzluğa hı hı. zevk almamaya ve çoluk çocuğun hastalanması, sıkıntılar bereketine, bir işine. çok etkeni şüphesiz olacaktır. O yüzden bundan kaçınmak önemli de dikkatlidir. Bir de deniyor ki işte faiz ile almak farklı mıdır? Farklı değildir. İkisi Allah şey ikisini de yasak etmiştir. Ama halk arasında şöyle bir algı vardır. Bir adam faiz alıyorsa çok kötü gözle bakılıyor. Tefecisini şöylesin böylesin hmm. çok büyük güneşiyor. Öteki adam ise faiz verdiyse işte gariban nereden düştü bu hale? Niye böyle yaptı? Oysa bunlar faiz anlaşması yaptılarsa alan kişiyle veren kişi arasında hiçbir fark yoktur. Evet. İkisi de Allah'a harbi ilan etmiş. Hı hı. İkisi de günah olan eylemi icra etmiştir. Evet. Efendim ben az limit ödedim, çok limit ödedim. Ben az faiz aldım, az faiz ödedim. Bunun önemi yoktur. Azı faiz faizdir. Değil. Faiz haramdır. Allah'ın yasak ettiği bir eylemdir. Bunun azı çoğu olmaz. Ki belli bir zamanda insan ilk önce bu işleme girdiği zaman, özellikle bunu kredi kartlarından duyuyoruz. Ee, kredi kartıyla mal alıyor, sonra zamanda ödemiyor, faize giriyor. İlk hmm. başta biraz sıkıntı duyuyor, ondan sonra yavaş yavaş ünsiyet oluşuyor, yavaş yavaş alışıyor. Hatta Allah muhafaza belli bir zaman sonra da yani ne fark var? O, ha fade farkı, ha faiz, ha şöyledir, ha böyledir diyerek evet. itikadi problemler dahi oluşabiliyor. Hmm. Allah muhafaza. Ee, o yüzden bunu baştan sıkı tutmak gerekir. Bu faizdir. Bu çok büyük kötü bir şeydir. Bileriz bu şuurda olarak bundan kaçınmamız gerekir. Bir kerelinde bir şey olmaz diyecek olursak artık ünsiyet oluşacaktır. Bu ameldeki problemimizin yanı sıra itikadi problem olarak da Allah muhafaza karşımıza çıkacaktır. O evet. yüzden son derece bunlardan kaçınmamız gerekmektedir. Ee, bu konuda faiz oranı miktarınca da sadakada bulunmak gerekir falan diye böyle bir şey yani bu faiz aldıysa zaten onun tamamını vermesi gerekir. Faiz hmm. aldıysa, faiz verdiyse zaten faiz verendir, faiz alan değildir. Evet. Vermesiyle bir günah işlemiştir ki bu akdi bozmaları gerekir. Ama bankalarla böyle bir akdi bozma imkanı yoktur. Bu kişi ciddi manada tövbesi sivare edecek, ağlayacak, diyecek hmm. ve tövbesinin kabulü içinde Mevla'dan yalvaracak. İmam-ı diyor ki, tövbe kabul edilir. Ancak tövbenin kabulünün belli başlı şartları hmm. vardır. Eğer bu töbe kul hakkı değil Allah hakkı ise bunun kabulünün üç şartı vardır. Bir, kişi tövbe etmeden önce o günahtan vazgeçmesi gerekecek. Yani günahın üzerindeyken tövbe olmaz. İki, e, tövbe ettiğinde bir daha ona geri dönmeme kastında ve niyetinde olacak. Yani şu anda ettim ama ileride bir daha bir işim var o zaman yine yaparım şeklinde olursa bu tövbe de makbul bir tövbe değildir. Üçüncüsü olarak da o yapmış olduğu günahın ezikliğini kalbinde Kendisi hissedecektir. Edecek. Yani tövbesini ettim. Tamam bitmişti şeklinde değil. Her daim onun nezikliğini hissetmesi gerekir. Hı hı. Hani olur ya bazı insanların geçmiş dönemi oluyor. Tövbe evet. ediyor, dönüş yapıyor ama o dönemleri anlatırken iftiharla anlatıyor. Biz zamanda şöyle yapardık böyle yapardık. Hı hı. Bu tövbesindeki sıkıntıyı ortaya koyar. Evet. Yani o dönemleri iftiharla anlatmaman gerekir. O dönemlerden bahsetmemen gerekir. Çünkü eğer tövbe ettiysen Mevla inşallah onları setredecek. Sen ise insanlara bunu ifşa etmekle bu günahını ifşa etmiş oluyorsun, yaymış oluyorsun. Belki hatırladığında Hatır, da üzülmesi. Yani onu hatırladığı gerekecek. zaman üzülmesi gerekecek. Pişman, ciddi hmm. manada pişman duyması evet. gerekecektir. Bu eğer kul hak, Allah hakkıysa, kul hakkıysa bu üç şartın yanı sıra o kul hakkında da okulu da razı etmesi gerekir. Evet. Yani dördüncü şart olarak. Bu şekilde bir tövbe etmedikçe de kişi tövbe etmiş olmayacaktır. Evet hocam Allah razı olsun. Bu soruyla birlikte programımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Son olarak dua babında neler söylemek istersiniz hocam? Ee, su Sualin de son cevabı olarak madem ki tövbeden bahsettik. Rabbim evet. bir hakkın tövbe edebilmeyi bizlere nasip eylesin. Ve tövbemizde de sadık kalabilmeyi de bizlere nasip eylesin. Tamam, Dünya hayatındaki yaratılış gayemizi unutmaksızın bu ömür sermayesini bir hakkın güzel bir şekilde tüketerek huzur ile e, Rabbimizin huzuruna gidebilmeyi de Rabbim bizlere cümlemize nasip etsin inşallah. Anladım inşallah. Allah razı olsun hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli izleyenlerimiz programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sizler de yine sorularınızı ilmihaletlalegultv.com.tr adresinden bizlere gönderebilirsiniz ve yine daha önceki programlarımızı da lalegultv.com.tr adresinden İzleyebilirsiniz ve tek tek soru cevap şeklinde de takip edebilirsiniz. Başka bir programda tekrar görüşmekle ile hepiniz mevla emanet olun. Hoşçakalın.